71, numaralı konu, Ebu Musa el-Eşari'nin savaştan önce İsfahan halkını dine davet etmesi Ebu Musa el-Eşari, İsfahan'a gönderildi, o onlara İslam'ı anlattı, fakat bunu kabul etmekten kaçındılar, haraç vermelerini istedi ve haraç vermek üzere barış yapıldı, fakat bu barış ancak sabaha kadar devam edebildi, sabah olur olmaz ihanet ettiler, Ebu Musa onlarla savaşa tutuştu, Allah Teala kendisini onlara galip getirdi.